Düşünürler Topluluğu Çocuklarla Felsefi Soruşturmalar Müzik Hazırlayan Özge Özdemir Herkese merhaba, Küçük Düşünürler Topluluğu olarak karşınızdayız. Ben Özge Özdemir. Hattın diğer ucunda Nural, Ayşe Kiraz, Deniz ve Mithat Can varlar. Herkes hoş geldi. Şimdi biz geçen hafta Arnott Lobel'in Çekirgenin Yolculuğu adlı kitabına başlamıştık. Onun ilk bölümünde Çekirgenin ilk rastlaştığı toplulukta başından geçen macera üzerine bir tartışma yürütmüştük. Şimdi Çekirgenin maceraları devam ediyor yolculuğu. İkinci rastladığı kişi... Aslında kişiden önce bir elmaya rastlıyor ve elmayı hark diye ısırıyor. İçinden de bir tane kurt çıkıyor. Diyor ki evimin çatısını yedin. Aa bilmiyordum çekirge diyor. Tam bunu demesiyle beraber elma da yokuştan aşağı yuvarlanmaya başlıyor. Çekirge elmayı yakalamak için peşinden koşuyor yardım edeyim diye. Fakat o koşuyor elma yuvarlanıyor bir türlü olmuyor. En sonda da elma yokuşun bitiminde ağaca çarpıp parçalanıyor. Kurt içinden çıkıyor evi paramparça yok yani artık. Çekirge çok özür dilerim, evim parçalandı diyor. O da çarptı ağaca doğru yukarı bakıyor. Orada bir dolu elma var. Aman önemli değil. Zaten bana çok ev var diyor. Ağaca doğru tırmanmaya başlıyor. Çekirge de yoluna devam ediyor. Hikayemiz böyle. Şimdi benim buradaki ilk sorum şu. Bu işte talihsiz kazalar sonucunda evinden edilmiş olan bir şekilde. Kurdun evi paramparça olmasına rağmen... Yani ev var deyip de bu kadar rahat bir şekilde oradan çıkıyor olması. Size bu tavır nasıl geliyor kurdun tavrı? Nasıl buluyorsunuz onu? Ne dersiniz? Öyle bir insan olsa o, nasıl bir insan dersiniz ona? Mithatcan. Pozitif düşünen bir insan çünkü çözüm olduğunu biliyor ve bu yüzden paniklemiyor. Yani rahat bir insan, stresli değil. <gülüyor> Pozitif. E, çözümü, yani. bul, e, çözümü bulmuş çünkü. Çözümü bulmasaydı peki? Evi parçalandı ve yeni ev yok. Böyle davranabilir miyim? Çocuğum biraz azarlayabilirdi ve yardım isteyebilirdi madem e, madem işte evimi kırdın şimdi yeni bir tane bulmama yardım edeceksin herhalde. Yine ona pozitif bir insan der miydin bu durumda da? E, o zamanki durumuna göre değişebilir aslında. Tamam işte şunu soruyorum yani Kurt eğer ki orada yeni elmalar yeni evler olasılığı olmasaydı da bu kadar olumlu. Diyecek miydin hemen ona yani? Yok o kadar olumlu olmayabilir de o zaman. Tamam stresi az, olumlu ve ne demiştim bir de rahat bir insandır. Ama o duruma göre, o durum için rahat. Yani normal hayatını için söyleyemem bunu. Tamam tamam. Ama öyle veya böyle yeni ev alternatifi olsa bile bunun başına bir kaza geldi. Evi parçalandı yani. Böyle bir durum da oldu. Başka ama ona mı? zarar gelebilir miydi peki? Yani ona zarar gelebilecekse evet azarlayabilir. Gelmedi mi zarar? Evi parçalandı. Ama ya mala geldi, cana gelmedi. <gülüyor> zarar cana değil mala geldi diyor Mithat Ne diyorsunuz e, kurdun tavrıyla ilgili? Başka fikir olan var mı? Kira, Ayşe Kiraz? Hocam bence de rahat bir kişiliği var ama Ömür dediği gibi zaten e, çözümü bulduğu için panikler panik, yani paniklemesine gerek yok. Onun için böyle rahat davran. Eğer başka bir elma olmasaydı o zaman daha farklı olabilirdi. Yani Nural? Yani, hocam bence değişti çünkü ilk başta çekirge elmayı ısırdığında kurt e, evimin çatısına yediğin falan demişti. İşte o sırada sizin o kuzun sesinin tonlamasını göre bence değişir. Yani mesela o sırada e, çatısını yediğinde ses tonu sertse elma olmasaydı ona çok kaba davranacaktı. Ondan e, böyle kaba bir şekilde yardım falan isteyecekti. Ama e, kibar olsaydı yine hiçbir şekilde e, e, hiç e, onu azarlamayacaktı. Hı hı. E, hemen kendisi yeni bir elma bulmaya gidecekti. Anladım. Peki şunu soracağım. Bu Kurt için, elma kurduğu için umursamaz der misiniz? Umursamaz. Hocam umursuyor sonuçta şey yani çatımı yedim falan dedi. <gülüyor> ama evim paramparça oldu. Ah benim canım evim falan demedi ama. Çünkü farkında hocam zeki biri. Sadece o anlık belki yani o anlık hani düşünseniz biri evinizin çatımızı, çatısını yiyor yani. O anlık ben o tepki verdim. Bence şey umursun yani umursuyor yani sonuçta. ilk başta umursadı. Umursamıyor diyemeyiz bence. Vithatcan sen ne diyorsun? İlk başta bence de umursuyor. E, çünkü öncelikle çekirgenin niyetini bilmiyor. Hı hı. Daha sonra çekirge e, elmayı kovalamaya çalışırken e, çekirgenin niyetini anlayıp umur, yani e, bana zaten zarar vermeyecek. Evin parçalandı ama Başka evde zaten ağaçta başka elmalar da var şeklinde çok umursamıyor o zaman. Ama bu onun tamamen umursamaz bir insan olduğunu öne sürmez. Hem, orada çekirge evin peşinden koştu yardım etmeye çalıştı diye aslında çekirgeye karşı o kadar şey davranmıyor, tepkisel davranmıyor diyorsun. Çünkü da. niyetinin aslında zarar vermek olmadığını anlıyor bence orada. Hmm. O zaman çekirgenin niyetinin bilerek ona zarar vermek olduğunu düşünseydi bu kadar alttan almazdı öyleyse. Öyle mi diyorsun? Evet. Öyle umursamaz ne demek? Umursamaz. Umursamaz bir insan. Nasıl bir insan geliyor aklınıza? Umursamaz deyince. Hocam umursamaz bir insan yani hiçbir şeye dikkat etmez, değer vermez. Değer yani, vermez. Hmm. Evet. Genel olarak böyle. Yani Elma Hiç... şeyin derini de bilmez. Tamam. Elma kurdu parçalanan evine pek aldırış etmeden hemen yeni bir ev dedi. Değer vermekle ilgili olarak aklıma geldi bir anda. Ama hocam e, yani bu onu şöyle umursamaz yapmıyor. E, evini umursuyor ama ev gitti parçalandı yok oldu. Hı hı. Ondan sonra ağlayınca evi geri gelmeyecek ya da üzülünce <gülüyor> evi geri gelmeyecek. Hı hı. Geleceğe bakıyor, yukarıya bakıyor, aynısını görüyor, yeni bir ev potansiyeli taşıdığını görüyor. Sonra öbür e, yani kırılmış Aha. evinden evini unutmuş oluyor. Yani tamam, umursamaz diye böyle. Tamam, Mithat'cım. Öncelikle şu soruya cevap vermek için kaldırmıştım. Hı hı. E, umursamaz ne demek? Ona cevap vereceğim o yüzden. E, umursamaz şey demek oluyor. ...başına gelen iyi ya da kötü olaylara e, stabil bir tepkisi olan ne sevinen ne de üzülen gibi. Ha, o tepkisiz gibi bir şey diyorsun sen yani tepki vermiyor gibi. Yok olaylara umursamıyor yani Hı. herhangi bir olay olursa onda ilgilenmiyor. Mesela atıyorum Hı. evinde bardağı kırıldı neyse ya diyor devam ediyor. Hı -hı. Yenisini alırım sonunda şek gibi. İşte ama orada yine değer vermekle ilgili bir soru yok mu ya? Mesela yani bardağın hiçbir önemi yok. Hemen her şey yerine koyulabilir. O yüzden umursamıyor yani. Ha ev mi parçalan? ama yerine koyulabilir. Ne ki ev dediğin canım gibi. Mesela bir arkadaşını kaybettin. O zaman bunun için de aman ne var ki kaybettik. Hemen yerine koyulabilir. Böyle bir şey mi? Nasıl geliyor? Nural ne ne diyorsun? N ben bir, bir şey söyle? Yok o arkadaş kaybetmek kadar umursamazlık olabilir mi bilmiyorum ama o artık bence umursamazlığın çok üst bir seviyesi oluyor çünkü sabiri ölmüştür yerine koy yani bir birin e, bir insanı karşılaştırmak değil de Hı. fiyatlandırmak çok doğru olmayacak ama onun gibi mesela biri atıyorum Allah öldü ne olacak yenisi gelir bir şey olmaz Hı -hı. şeklinde tamam zaten sen bana şunu söylüyorsun yani birinde bir nesne kaybı var birinde bir insan kaybı var bu ikisi aynı şey değil diyorsun değil mi bana ben diyorum ki bir umursamaz için bir yerden sonra işte nesneler ardından insanlar ardından pek çok şey hani Umursamazlığa doğru gidebilir mi? Onu soruyorum aslında. Nura? Yani, hocam, umursamazlık iki tarafı oluyor Bir tanesi böyle bir olsun tarzında bir şey. Hı. Bir tanesi de etrafında olan olayları hiçbir şekilde umursamamak. Yani e, mesela kötü bir şey oldu, hiçbir Hı. şekilde umursamıyor. Hiçbir şey uygulanmıyor. Ve hayatı böyle kötüye kötüye gidiyor gibi olabilir. Hı. Umursamayan birinin hayatındaki gidişat da... Kötüye doğru gidebilir. Yani kötü olayları umursamadığı için bir şeyler kötüye doğru da gidebilir. Evet. Şimdi küçük bir tane müzik arası verin Bir soru daha soracağım. da tamamlayalım. Şimdi tartışmamıza devam edelim. Bizim e, Erma kurdu. Evi parçalandı. Aman dedi. Çok kafası takmadan hemen yeni eve doğru gitti. Aslında burada ben sordum bu soruyu. Ona umursamaz der misiniz? Umursamazlık nedir? gibi bir soru. Umursamazlı Ayşe Kiraz değer vermez dedi. Yani olan şeylere değer vermemek. Mithat da iyi ya da kötü bir şey olsa da o ona karşı olsun diyor. Ve böyle bir tepki vermiyor. Gibi bir şey söyledi. Sonra ben oradan tartışmayı şeye taşıdım. Yani hani nesnelere karşı olsun olsun işte bardak kaldı ne olacak ki dedin ama bu insanlara olabilir, doğaya olabilir, diğer canlılara olabilir pek çok şeye karşı yani olsun deyip geçmek. Böyle bir tavrı dönüştüğünde ne düşünüyorsunuz? Bir süre sonra bence tehlikeli olabilir. Nasıl? Ya kendi kendisi için tehlikeli bir şey olabilir. Çünkü şu yüzden çok olabilecek bir şey değil de yani olabilir e, çok ileri gidilirse. Çünkü mesela bir şeyini kaybeder ama hiç e, ona hiç tepki vermediği için... Dağda mesela değerini bilmediği için daha da büyük şeyler kaybedebilir ya da mesela biri onu ölçmek istiyordur o yüzden şunu kaybettin der ya da o da işte ki olsun başka yere girelim der o da işte onu istemediğini düşünüp tepkisini hmm. anlayamayıp yanlış anladığı için onu olumsuz etkileyebilir. İnsanlar tepkisini yanlış anladığı için arkadaşlıklarını da kesebilir belki onunla. Tamam. Onu yanlış bir ama. tane şey söylüyorsun aslında. Bir tanesi az önce Nural'ın dediği gibi yani olan olumsuz şeyleri umursamadığında gittikçe işler kötüye gidebilir. Bir de bir iletişim problemi yaşanabilir. Nasıl olsa bu umursamıyor mu? Durumundan kaynaklı. ha Herhalde önem vermiyor bana da der insanlar. Böyle bir takım alınganlıklar olabilir sanki. Tamam Deniz? Bence şöyle olabilir. Bu yüzden Mithatçan'a katılıyorum. Yani bence işe dediği gibi daha büyük şeyler kaybedebilir ve bu kadar böyle şey gibi izin veren, çok fazla izin veren ebeveynler olur ya, onun gibi aslında böyle bir sorun değil işte gençliğine alışıklı olan gibi yani. <gülüyor> yani, Çok fazla izin veren, çok tolerans gösterin de aslında umursamaz buluyorsun değil mi? İlgisizlik aslında evet. bir tür. Çok ilgili olmak değil. İlgili ilgisizlik. <gülüyor> aslında ilgili ilgisizlik. <gülüyor> o zaman ilgili ilgisizlik. Ne Çok yaptığıyla il... ilgileniyor aslında. Yani Hı. olayın ne olduğuyla ilgileniyor. Ama olayın sonrasında onun ke yani kendisinin başına gelen şeyi Hı -hı. ile ilgilenmiyor. Hı -hı. Umutamaz biriyle arkadaş olsanız ne hissedersiniz? Yani neyi iyi ya da nasıl diyeyim? Neyi artı neyi eksi hissedersiniz? Yani öyle sorayım. O artı ve eksiliyle beraber düşünelim. Ayşe Kiraz. Hocam bence çok bir artısı olmaz. Yani açıkçası. Ama e, e, eksi yön, yön, yönlerine bakarsak şimdi yumuşamazsa doğum gününü kutlamaz. <gülüyor> evet. Yani senin problemlerini anlamaya çalışmaz. Sadece kendisiyle ilgilenir. Bence bir insandır yani umursamaz bir insan. Çünkü sadece kendisini umursuyor bence. Hı -hı. Um, senin iyi ve kötü günlerinle ilgilenmez diyorsun aslında, değil mi? Evet. Evet. Hı -hı. Çevresiyle bitkiler, hayvanlar belki Hı -hı. onlarla çok ilgilenmez ya da onlara çok iyi davranmayabilir. Size Hı -hı. de iyi davranmayabilir yani. Hı -hı. Bu, yani. Daha devam eder bu. Ama en temelde senin iyi ve kötü gününde seninle birlikte olmaz. Seninle ilgilenmez. Daha çok kendine dönük, kendisiyle dolu gibi. O yüzden bencil dediğin herhalde ona benzeyen bir şey demek istedin. Tamam. mitatça Kendini önemsiz hissettirebilir. Çünkü sen ne dersen, tamam tamam. Ee, her şeye tamam ya da ya kendi fikrini söylemiyor ve seni dikkate almıyor. Bu da e, kendini ya seni aslında bir bakımdan istemese de küçük düşürüyor çünkü sen ne dersen dikkate almadan cevap ya düşünmeden bir şey söylüyor O da seni zaten e, kim beni dinlemiyor boş konuşuyorum şeklinde e, hissettirebilir mesela bazı filmlerde öyle insanlar oluyor ben onu bazen düşünüyorum. Karşımı alıp koşurken bile pastir olabiliyorum. <gülüyor> yani şunu söylüyorum. Sen onunla arkadaşlık ha. öyle bir insana zaten arkadaşlık çok kurulamaz diyecektim. Tamam. Arkadaşlık kurulamaz çünkü böyle bir derin bir bağ hissetmiyorsun galiba orada anladığım kadarıyla. Çünkü sana değersiz hissettiriyor. Sen ne dersen de aman diyor. He he diyor. Bir şey diyor. Sen de orada kendini önemsiz, değersiz, hatta biraz küçük düşürülürüm. Küçük düşürülüyor gibi hissederim dedim. ...bana kendimi değersiz hissettirir. Peki Nurhan? Yani, hocam bence böyle insanların pek bir pozitif yönü yok. Hatta bence arkadaş bile olamazlar. Çünkü yani şimdi umursamaz olunca... E, ...sadece kendini düşünüyor yani. Normalde umursamaz olursa sadece mesela... ...bir tane eğlendiği yönüyle kalabilir. E, yani mesela telefona bakmayı sevebilir. Sadece telefonu e, bakarak hayatını geçirebilir ama işte öyle yalnız hisseder, ee, öyle hissetmek için bir tane arkadaş edinir ama arkadaşıyla da ilgilenmez. Hı hı. O zaman yani insanların ilişkisinde birbirleri ilgilenmesi, birbirine değer vermesi, birbirin iyi ve kötü gününü önemsemesi gibi şeylerin önemli olduğunu düşünüyorsunuz burada. Umursamazlığın bir şekilde aslında ilişki ve bağ kurmak açısından bayağı bir engelleyici buluyorsunuz. Neredeyse olamaz gibi bakıyorsunuz yani. Tekrar dönelim bizim tırtıla şeye tırtıl işte. Elma kurdu da. Elma kurdu başına gelen hani evi parçalandı aman var elmalar dedi gittiğinde. onu için siz işte stresi az, pozitif, rahat bir insan demiştiniz. Aslında umursamaz arkadaşlarımız da stresi az olabilir mi acaba? Hiç artısı yok dediniz. Hiç bir artıları yok mu ya bunların? Hocam bence şöyle şey var. Benim stresleri var. Bence bayağı stresleri vardır çünkü sonra başkası için bir iyilik yaptılar tamam ya kendilerine şimdi diyeyim ki bütün elmalar elmaların olacağını bilemeyiz ki belki çoğu böyle kötü çıktı anladınız mı yani kötü, bence yani artıları çok, çok var yani artıları yok diyemeyiz bence asla ee, Bence en büyük ve neredeyse tek artısı şu kötü olaylardan hiç etkilenmiyorlar o yüzden üzüntü gibi ya da kızgınlık gibi çok bir duyguları yok. Hı -hı. Bu yüzden stres veya endişe gibi de duyguları yok. Ha, biraz daha stres ve endişeden aslında muaf olduğu için bir rahatlık vardır üzerinde. evet Tek, yani şey diyecektim az önce unuttum. Bizim işte elma kuruna döndüğümüzde ona stresi az rahat bir mi dersiniz umursamaz mı dersiniz? Şimdi bütün bu umursamazlığı konuştuktan sonra. Ya ev parçalan, ne yapalım? Yine var, hadi gülüyor, pıt pıt gidiyor böyle. Ne diyorsunuz? Ayşe Kiraz? Hocam bence o umursamaz değil. Yani e, çünkü ilk başta çekirge ne yapmıştı? Elmeği mı sürmüştü? Hı. Evinin çatısı gittiği için üzüldü. Umursamaz olsaydı üzülmezdi ya da sinirlenmedi. Ama bence şöyle düşündü, zaten evin çatısı gitti, evin Hı. tamamı gitse Anladım. Yani. <gülüyor> umursamaz demem diyorsun sen ona. Pekala, evet. Mithatcan? Ben daha şekerle de katılıyorum. Bence de umursamaz. Olmaz. Ya duruma göre değişir. Bu durumda biraz da az umursuyor çünkü hı. önceden de söylediğimiz gibi so ya çözümü var. Hı hı. Çözümü de bulmuş. O yüzden umur, ya o yüzden çok umursamıyor. Hı hı hı hı. Nedeni ya bu? Anladım. Şeyden diyorsun yani onun umursamaz olmasından değil. Olayın kendisinde zaten bir çözüm de var. O yüzden umursamazdır. yani çözüm kaynaklı Onun bir karakter özelliğinden değil diyorsun yani. Evet çözümü bulunamaz bir olay yaşamamış şimdi. Evet anladım aldım dedim. Yok ben de zaten bir e, şeyim yok fikrim yok. Düşündüm sizinle beraber. Umursamaz diyebilir miyiz diye. Ben de bilmiyorum şu anda. Tamamdır. Bu haftaki tartışmamızı tamamlayalım şimdi. Yine Lobel Arnud Lobel'in Çekirgen'in Yolculuğu kitabındaki ikinci maceraydı bu. Elma kurduna rastladı ve bir şekilde onun evinin perişan olmasına sebep oldu. Ama elma kurdu bu olayı kafasına takmadan yoluna gitti. Bizler çok elma kurdu üzerinde durduk. Çekirgen'in davranışları üzerinde pek durmadık. Çünkü onun olay bu kaza karşısındaki tepkisi ilgimizi çekti. Ona umursamaz der misiniz diye sordum ben. Oradan umursamaz insan nasıl bir insandır üzerine konuştuk. Ama sizin son görüşünüz elma kurdunun umursamaz demem dediniz. Onun için umursamaz denmez rahat bir insandır gibi bir şey söylediniz. Rahat biridir gibi. Güzel bir tartışmaydı. teşekkürler katılımınız için bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Küçük Düşüneler Topluluğu Çocuklarla felsefi soruşturmalar. Müzik Hazırlayan Özge Özdemir.